Bir insan Kur'an'ı bilmeden kendi fıtratı ve yaratılmış ayetlerden faydalanarak Müslüman olabilir anladığımız kadarıyla. Peki sorumluluk alanı ne ölçüde daralır? Bununla ilgili ayet var mıdır? Var tabii. Şeyde var ya Bakara 186'ında şey 286'da. La yukellifullah nefsen illa vus'aha. Allah hiç kimseyi gücünün üstünde bir şeyle sorumlu tutmaz, bilmiyorsa ne yapacaksın? Ancak bildiğin kadarını yapabilirsin. Evet.